Adı Sena Haydali. Yaşı 16. Ömrünün genç kızlığının baharında ölümü yaşamaya, zulüm altında şerefsizce yaşamaya tercih etmiş inkılapçı mücahide. Kuşanarak ölüme res çeken nefesiyle Tonlarca bombayı Yahudi beynine sokan, eyleme omuzlarında taşıyan güneyin gelini Sena. Günlerce içini yakıp kavuran, o gizli alevin sırrını tutuşarak birazdan, açıkladı tüm dünyaya korkmadan. Gelinliğini giydi, bombayla sarmaş dolaş, bir deprem kuşatmasına hazırlandı. Her biri bir öfke kesilmiş dinamitlerle, zulmün defterini dürmeye, ateş dolu göğsüyle Sena. Bir yangın yerine dönderdi Yahudi konvoyunu, bir ateşten rüzgar estirdi, gösterdi dünyaya. İşte böyle cehennemler konur Kahpe Yahudi'nin ayakları altına. Şehadetle evlendin Sena. ''Kaç milyar insan izledi düğününü, dillere destan, son kez zafer işaretiyle el salladın bize ve yakıp kül ettin fitili, ateşledin bombaların gürültüsünde, işgalcileri yerle bir ettin, şerefsizce yaşamaya, onurlu ölmeyi tercih ettin.'' Kan ağlamadı annen, baban başı dik dolaşıyor Güney Lübnan sokaklarında. Tüm parmaklar O'nu gösteriyor. Seni yaşatacak, sana gıpta eden müminler kaldı arkanda. Bizim vuslatımız hangi mevsimlere kaldı sen? İşte bir gerilla gibi devrildin hüzünlerimize. Geçmesin diye günlerimiz böyle bitkin, böyle ümitsiz, böyle çaresiz. Bizim vuslatımız Hangi mevsimlere kaldı sena? Ne zaman tutuşacak canımız barutlu sevdalara